Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern Sabahlar Başlıyor oh yeah. 8.41 yapmışız saatimizi, seslerimizde bir anormallik, bir gariplik var mı? Şöyle bir kontrol ediyorum, hayır yok, her zaman olduğu gibi son derece nizi, son derece ee, neşet, yok değil Neşve mi? Neşve dolayı evet. Ee, Derin, derinden mi? Derinden ha ben öyle bir hissettim nedense. Senin sesinde bir şey olmadığına göre benim sesimde böyle bir şey olduğuna göre. Demek ki mikrofonda bir şey var oktay. Başka da bir açıklaması yok. 8.42 yaptık bu gereksiz konuşmaları. Evet. <gülüyor> diyoruz zaman ne kadar çabuk akıp da geçiyor diyoruz. Vallahi öyle. Bu yuhu tabii ki kendimize diyoruz. Öncelikle e, dün burada olamadık sevgili dinleyiciler onun için bir özür diliyoruz. Önce bir özür diliyoruz sonra da kendimize bela okuyoruz. Zaten pazar günü kendimize bela okuduğumuz için pazartesi günü o bela direkt bize yansıdı. Bize yansıdı çünkü döndü dolaştı bizi buldu. Ne? Yani büyüklerimiz boşuna dememiş bela okuma seni bulur diye. Bulur diye. Ee, dün ayrıca özür dilememiz gereken Fahir. Aykido evet Festivali ya. dizayn edip diyorsun. vallahi billahi. Bu hafta başlıyor Aikido, Uluslararası Aykido Festivali. Gelseler ee, her taraflarımızı kırsalar gıkımı çıkarmama zaten yapmazlar. Yani isteseler yaparlar da istemezler zaten. Çünkü... Çünkü Aikido 1 ne sporudur? Savunma. Savunma sporudur değil hmm. mi? Ee, Aikido festivalini bize anlatacak uzun uzun şöyle efendilik gerektirir bunu gerektirir şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz diyecek şöyle temaşa sanatıdır diyecek konuklarımızdan da özür diliyoruz dün onlar burada olacaktı. Belki bugün konuşuruz eğer telefonlarımıza çıkarlarsa telefonla konuşuruz olmazsa. Yani olmadı bir şekilde hal ediriz. yani iletişim e, yollarımızın hepsi açık. Hepsi İster, açık. İsterlerse bize mail de atabilirler. Benim niye böyle biraz uzaktan geliyor Fahir? İşte benim de öyle geliyor. Demek ki bizde sorun yok. Kulaklıklarımızda böyle bir uzun süreden sonra kalite kulaklık kullanıyorum ben de. Onun etkisi herhalde böyle bir <gülüyor> bünyem diyor. Ne yapsam ki? Bayağı uzun süredir kullanıyorsun çünkü bu o kadar da kalite bir kulaklık değil Fahir. Şöyle gösteriyorum Oktay. Benim kulaklıklarım şöyle gösteriyorum. Yani. Yani. Ee, Delilen yönetmen açıkladı. Temel İçkidün'ün yönetmenini hatırlar mısın bilmiyorum. Paul Verhoeven. Ya tüyler. ya ee, açıkladı. Sherinston'un odonu bende efendim demiş. <gülüyor> Hangi donu olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Hadi bir serif bir şey. 20 yıl sonra ısıtıp ısıtıp insan çıkarır mı? Yani donu değil tabii ki. Mevzuyu tekrar çıkartır mı? Sherinston artık hakikaten yani nezih bir haza hanımefendi kaç yıl geçmiş üstünden ya ayıptır ya yani tabii canım o dönemde haza <gülüyor> tabii canım, yani hadi. öyle de yani sansasyonel bir şeyler Kaç ister oldu, hakikaten öyle ya. bir Bursun. beklentisi olur o zamandan bitti, ee, bitti. onu anlarız ama e, yani bu ayıp denen bir şey var ya. Stone, Sorgüze, şöyle demiş yönetmen e, Paul Verhoeven şimdi Paul Verhoeven'ın e, temel içgüdünden sonra önce mi sonra mı bir Showgirls diye bir film yaptı benim hatırladığım kadarıyla ve sinema tarihinin en kötü filmlerinden biri olarak uzun uzun anlatıldı o film bize ama Herhalde Ondan güzel sonra bir şey, şey yapamadı Stone filmi söyleyebilir misin? Güzel bir Sherin Stone filmi. Ee, Sherin Stone <gülüyor> filmi Süreniz doldu. Bulamadım. Çünkü ilk 10 saniyede aklı gelmiyorsa güzel bir filmi yok demektir. Güzel bir Paul Erhovin filmi bulmaya çalıştım sana ama onu da bulamadım. Onu da bulamadım. Tipini çünkü... göster ben belki bulurum ya ben çünkü herkesin ismi hafızam kötü olduğu için tutamıyorum. Ama bunun tipini de bilemem ama tip, tipini gösterirsen tip hafızamidir. Tip şöyle Faiz. Tabak suratlı mı? <gülüyor> baya yönetmen tipli bir adam işte. Öyle düşün. Şöyle demiş: "Sharon Stone sorgu sahnesinden önce çıkardı kilodu bana hediye etti." Don diyeceğim ben o mesela dersen. Canlandırmasını yapar mısınız Oktay Bey Çünkü ben yönetmen olmak istiyorum. senin de Stone... Tamam peki ya tamam. Ya hadi bir hediye edelim mi? Sen Don'u hadi şey kaptın, yönetmeni kaptın. Ben mecbur Sharon Stone <gülüyor> olacağım. Tamam. Tamam. Ben şimdi arkadaşlar hazır mıyız? Evet sessizlik Sevgili dinleyiciler başka rol olmadığı için bütün işi fahiir yapmak zorunda bu sahnede evet, sessizlik, sessizlik. Evet. sen o sırada ya benim gel. donumu ben donumu çıkarmıyorum bir, bir dakika bir dakika Bol. bir dakika ben orada da konuya girmeden Evet sessizlik Şerif <gülüyor> Hanım donunu çıkardı <gülüyor> mı Şerif Hanımın donunu çıktı mı Hayır efendim çıkmadı daha ben de izliyorum güzel Şerif Hanım donunu çıkmamış. Ay be, bir dakika çıkayım. Ne yapacağım bu donu herkese de. pol sana vereyim. Ah Ver, bu da ben benim sana deyim. hediyem olsun. <gülüyor> Ayrılırken mi? Yok ya sahneden önce işte ne Bunu niye ona? canlandırdık Fahir ya Bu yaştan sonra ben <gülüyor> yani Temel Üçgüdü filminin üzerinden 55 sene geçmiş Paul Vervolen durumuna düştük şu anda Peki biliyorsun Oktay, sen, <gülüyor> Temel Üçgüdü filminin üzerinden 55 yıl geçtiğinde onun haberini yapmasını biliyoruz da Bunun canlandırmasını yaptım Teşekkürler Artık tek başına bir radyo, <gülüyor> radyo kanalı oldu Fahir <gülüyor> Yani Hayır. gerek gerek sinyal e, yapmanın, sinyalizasyon sistemin. Ee, biraz istersen e, rol çalmayalım ve hakkını vererek Paul Verhoeven'in açıklamalarına bir bakalım. Ee, Alman Bild gazetesine... Çok özür dilerim. Oktay, Oktay. Benden... Bir hata. Bir daha senden kaynaklı. Bakın sevgili dinleyiciler şöyle yapıyor Oktay. Şu anda baş başa bırakıyorum. Aksiyon. Aaa. Hazır. Yani yıllardır tabii alışkınız bunlar bize. Oktay istersen oyuncu değişikliği, oyuncu değişikliği. Bir saniye onu da ben yardımcı olayım. Checkpoint. Checkpoint. checkpoint. Yeah, checkpoint. Checkpoint. İşte bak isteyince demek ki oluyormuş. Ne kadar güzel. Üf üfledikten sonra hiçbir mikrofonu sorunlarını çözemiyorsun. Efendim? Keşke, keşke arızalı olsaydı mikrofonum. Şimdi e, şöyle demiş. Meşhur sahne çekilmeden önce e, Sharon son üzerinden çıkardığı Don'un kendisinde olduğunu söyleyen e, Verhoeven. Sharon o gün birlikte yediğimiz akşam yemeğinden sonra... Ay yanlış canlandırmışız var ya. Bunu canlandırmak zorunda değiliz değil mi şimdi? Bu? Diyor, baştan almamıza yeterli. hiç gerek yok ya. E, akşam yemeğinden sonra Don'unu bana hediye etti. Şimdi de o Don evde duruyor demiş. Ne kadar. Bak adam neyse işte şeyi veriyorlar. Ne derler donu veriyorlar. Ve yıllarca bir kere bile şey olmaz. Adam da kaybolmaz donlar. Holver Hall'ın fikir benden çıktı demek. Ne sanatçıların donları var. Ne fikir benden çıktı. Don çıkarmama. Don çıkarmama. büyük açıklıyor bunları ya? Niye bunları kahvede mi konuşuyorlar? Kayt yaşında bu şimdi. Sharon Stone belli bir yaşa geldi. Bu adam da bir 70-80 Yok o kadar yoktur canım. Hayır ya cebinde falan bir şey var mı fotoğrafta Oktay? Böyle kabahatini falan koymuş olabilir mi? Olabilir. Yani öyle bir şey o olabilir. olabilir. Evet. Öğrenciyken okula iç çamaşırı giymeden gelen ve bize bunu fark ettiren bir arkadaşımın hikayesini Şerin'e anlattım. Ne kadar güzel. <gülüyor> Eline koluna sağlık diyoruz ya. Bence yeterli ya çok uzun uzun bahsettik bu konudan. Ee, bir de e, şeyden bahsedelim madem girdik bu e, sanat sinema dünyasına e, eşi Carla Bruni kimin eşi Carla Bruni? Hmm, Sarkozy'nin eşi Carla <gülüyor> Evet Carla Buruni ve eşi Nikola Sarkozy'den bir açıklama var. E, bundan sonra sahneleri döneceğim demiş Carla Bruni. E, beste yapmaya devam edeceğim ve konserlerim olacak demiş. Ama çok korktuk çok üzüldük e, tabii eve bir artık şey gitti adam şu anda işsiz kadının e, bir şeyleri artık el atması gerekiyor ne yapsın o hamile haliyle ama doğurduktan sonra da herhalde söylüyor. Herhalde canım tabii herhalde yani, yani sen de sen de hemen şey yapma Faire yani öyle bir e, şeyi olacak tabii ki. Aşk sahnelerinde başını öne eğiyor ünlü aktör Will Smith birlikte film izlediği kim olabilir kim olabilir? Birlikte Will Smith kiminle birlikte filmler? Parksan bu... mı? <gülüyor> Yok canım, prens Charles ondan hallice. Kral Charles'la Charles evet. Sevişme sahnelerini seyretmemek için izlediği ilginç yolu anlattı. Hollywood'un önde gelen aktörlerinden Will Smith 2001 yılında Ali filminin Oli e, filmi 2001'de mi çekildi ya? Yani kaba bir hesapla 11 of, sene olmuş. 11 sene olmuş. Faiz. Neyse. İngiltere prensi Charles'ın sevişme sahneleri sırasında ekrandan gözünü ayırarak kafasını önüne eğdiğini anlattı. Prens de sahne boyunca kafasını önüne eğerek bekliyor. <gülüyor> Daha sonra sahneye. Ne oldu bitirde... bugün anıların anılar mı şey oldu ya? Herkes bir anısını anlatıyor. Allah Allah ya. 2001 yılından anın. Benim de 2001 yılından anım budur. Teşekkür ederim demiş birisi ee, mi? Anılar adlı köşemize devam ediyor. İyi ediyoruz. kalkıp televizyon kanalı değiştirmemiş iyi bari. Televizyonda seyir. Televizyonda seyir. Çünkü prensler istediği her filmi prens olduğu için televizyonda seyredebilir gibi geliyor bana. Ondan sonra başka ne var? Var mı Fahir bey? Şöyle Artır bakıyorum sana. Hmm. Oradan şeyler, buradan şeyler, Oradan şeyler, buradan şeyler. Oğlum bak git diyerek. izledim İzledim sen o videoyu. Ha. Oğlum bak git izlemedin mi? Yok izlemedim. Tamam. Ben sana oğlum. o zaman güzel bir sen güzel bir şarkı çal. Fahir. Al çalayım bak çok güzel. Güzel bir ben. şarkı. Bu da olsun sen. çünkü ben sana oğlum bak git girdi. Çok güzel gerçekten neşe neşek neşe atacak sabah sabah bir. Hemen. Dın, ay, ay, ay, dın, dın, dın, dın, dın.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 Burada ne dediğini biliyorsun değil mi? Ya Bak aç bak sesini bak. Oğlum bak, oğlum, bak. Güldü korktun mu? Bak oğlum, oğlum bak. bağıracak şimdi <gülüyor> Hep buralarda bak onu diyor Oğlum bir git diyor Evet bütün oğlu git Demek isteyenler Oğlum bir git demek isteyenler için geldi Cool and the gang'den Sevgili Cool and the gang'den Cengal Balgay Oktay bu saati bitiriyoruz. Bitirdik mi Düğün, hızlı? Evet, yok hızlı da şey yapabiliriz. E, i̇stersen hani bu saatimizi de e, onunla kapatabiliriz. bilgi izle. E, bir kişi kaldı artık. Yavaş yavaş gidiyordu e, Samur. Aramızdan ayrıldığında da e, aynı bir şeyleri söylemiştik. Bir e, Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Aramızdan ayrıldı. Biraz hızlandı mı? Yani biraz hızlandı tabii canım. Yani öyle bir durum var. Hadi onu da çalalım. Onu da bir analım haberdan. O önce. saati mi öyle kapatalım. E, öyle kapatalım. Oktay öyle kapatalım de... önümüzdeki saat. E, davetiyeler havalarda uçuşacak e, ama onlar neler oluyor? Gerçek anlamda havalarda. Nelere veriyoruz Oktay? Söyle de yani bir kendimizi mahcup ettik yani daha doğrusu dinleyicilerimize mahcup olduk ya. John Lee Turner biliyorsun Ankara'ya geliyor. Ha sevgili John Hep Lee Turner beraber Radyo sokağı'na konuk olacaklar. Ona davetiyeler vereceğiz. Ee, Los Vivancos biliyorsun 7 erkek kardeş Bunların 7 tane de kız kardeşi varmış Hafta sonu ben onu öğrendim Maşallah babaları Anne baba bir mi? Anne baba bir değil baba bir Baba sabit, çocuklar müteharrik. Ee, onların yedi erkek kardeşten e, oluşan Los Vivancos e, gelecek Ankara'ya. Onlara davetiye veriyoruz ve Suavi konseri olacak. Ona da davetiye vereceğiz. Ona da mı veriyoruz? Okula, tabi, okula yüz verin artık. E, hepsini anlatacağız Fahir. Hepsini anlatacağız. E, önümüzdeki saat içerisinde bunların hepsi şöyle bir harman yapacağız, vereceğiz. İstersen o zaman hiç daha şeyle başlamayalım. E, bu saati kapatmayalım çünkü bu saatte e, artık haber zamanı tamam, geliyor. Habere geçelim, tamam habere o zaman. Direkt maç habere geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler direkt maç habere geçer. E, tabii nasıl geçer? Yani bir şekilde geçmesi lazım. E, Onunla şekilde yapacağımızı şimdi ben planlamalarını yapayım. Saat çünkü 8.59. Buradan bir komşuya gidip iki alsak. 58, 60, 61 oradan da o şekilde. Neyse ben hesaplamaları yaparken şöyle bir geçişleri sağlayalım. <gülüyor> Modern sabahlar Modern sabahlar Nasıl disco oldu ama? Çok güzel ortamlar çok güzel disco oldu evet, Ortamlar kesin. şahane Herhalde bu yakınlarda bir bilgiz günü yapar mıyız? Esas o gün tam disco günü olur ee, Radyotu herhalde bunu düşünür canım Güzel herhalde. bir bir cizli yani, Güzel bir özel gün yapar herhalde Oktay sinirlenme ee, lütfen Özel günler yok Mikrofonu şöyle şey tuttum diye mi diyorsun fire? Yok, öyle, yok. öyle öyle, öyle. Ee, Bugünlerde zaten neredeyse her gün özel gün Davetiyeler vereceğiz fire. Nasıl yapacağız onu Neyi ona? sinaden vereceğimizi açıkçası bilmiyorum Oktay Ne konuşmak gerekirse şu anda da bilmiyorum Ne vereceğimizi tekrar eder misin Sondan başlayayım ben. 1. Los Vivancos'a vereceğiz mi? Los Vivancos'a daha vereceğiz tabii ki. Zaten istersen verme. 7 adam diye zannediyorduk. Sadece 7 adam değil 7 de kız kardeşi var bunların. Anne baba falan fıstık akraba derken adeta 100 kişilik bir orta. Zaten ee, akrabaları gelse doldurur salonu. Ama önemli değil. Ee, biz Lozbi Bankos'a hala hazırda bilet vermeye devam edeceğiz. Evet. Yani bütün şeyi üstüme alıyorum, suçu üstüme alıyorum. Gerekirse tek başıma mücadele ederim bütün aileyle. Olsun. Dinleyicilerimiz... Ne, ne, nasıl bu noktaya geldin ya? Vay vay orasını. Akrabalar bir an yani bir, bir iki saniye kaçırdım herhalde ondan anlamadım. Yani. Ben de orada iyi kıvrıldım böyle <gülüyor> hakikaten seri bir harekete. Bunların akrabalar falan aile kalabalık. Çok kalabalık abi. O Sırf yüzden bunlar yani... gelse salonu doldur ama biz buna rağmen ne yapıyoruz bilet veriyoruz. Ne olacak orada dinleyicimiz de aile karşı karşıya gelecek. Ne olacak no. orada ben devreye gireceğim aileyi ben oyalarken dinleyicilerimiz rahatlıkla Los Víbancos'u seyrediyor olacaklar. Nasıl fikir? Nasıl fikir? <gülüyor> teşekkür ederiz Fahir. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür yani ediyoruz. bu konularda... Bu işleri bana bırak Oktay. Ben de. <gülüyor> o zaman John Lee Turner'la... Cem Köksal da ben de Fahir. Tamam John Lee Turner. Onu bilemeyeceğim. John Lee, ben her John yerde Lee olamam. John Lee Turner... Ee, Cem Köksal... Ee, ve tabii ki Suavi. Suavi konserine de vereceğiz. Bunların hepsine birden bak kaç ediyor? 3, 5, 6 kişiye davetiyeler vereceğiz. 6 çifte mi veriyoruz? 6 çifte veriyoruz. 12 kişiyi bugün hafta sonu falan ne yapsam diyenlere bir adeta ilaç niyetine. İlaç ve net bir cevap olacak. Bugün bizim yayınımız biter bitmez oluşacak bu cevap. Ee, istersen şöyle yapalım. Bir toparlayalım. Bir şey mi soralım? Bir toparlayalım. Ne toparlayalım? İstersen bir şarkı çalayım o sürede toparlayalım. Yok, işte diyor sanki o bize o bize vakit kazandırmaz. Bırak aksın. Aksın diyorsan program program akar yani bir şekilde. Aksın. Şey diyorsun, aksın evet, oh my goodness çalıyor. Ali Murstan okta. Aa neler Ne kadar güzel bir filmden, ne kadar güzel bir şarkı. You just smiled when you walked by me Modern sabahlar Modern sabahlar Modern Anybody else would die for Evet uzun uğraşlar sonunda düşündük taşındık sevgili içler Ve kendimize bir çeki düzen verme kararı aldık çok güzel bir karar. Bence e, çok güzel bir karar oldu bu faiz. Öncelikle. Öncelikle çok e, güzel bir Bugünkü davetiyelerimizi ne istinaden dağıtalım, ne istinaden dağıtalım. E, şöyle bir değerlendirelim. Dinleyicilerimiz en son hangi konsere gitti, hangi e, konsere gitti, hangi gösteriye gitti, <gülüyor> e, hangi... Neler seyrettiler? Neler yani. seyrediler. Sahnede ne gördüler, ne tip şovlar izlediler, neyden bakalım. etkilendiler, ne yaptılar. Bakalım onlara bakalım bakalım bir o, bakalım nasıl oluyormuş. Onlara bakalım bunun sonucunda da 24 Mayıs Perşembe Kongre Yusuf gerçekleşecek Los Vivancos radyo ve pasyon turka e gururla sunar Los Vivancos bağlılık yemeğini e, gösterilerini e, Aternum gösterisini izleyeceğiz. İlk kez Ankara'da 24 Mayıs Perşembe günü. Hemen ardında ha ona gidemedik. 25 Mayıs'ta Suavi konseri var. Viştenekçi de gerçekleşiyor. Ona davetiye Bak vereceğiz. Sen, ee? ha, o günde müsait değiliz. Gidemedik olmadı kazanamadık. O, bitmedi bitti mi? John Turner geliyor dedik. Cem Köksal'la beraber radyotu e, sokağında gerçekleşecek. Cumartesi akşamı saat e, 20.30'da başlayacak konser. Ona davetiyeler vereceğiz ya. Daha, daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Vallahi dağın olsun Oktay. Helal olsun sana. Başka da bir şey demiyorum. Bu davetiyelerden birini kazanmak... ...bir veya birkaçını... ...veya hepsini birden kazanmak istiyorsun sevgili dinleyiciler. Telefon numaramız 210-30-30. Size en son ne konserine gittiniz, hangi gösteriye gittiniz diye soruyoruz. Ona göre de bir değerlendirme yapılacak. Ee, burada yüksek... Ee... Yüksek ne ya? Yüksek paşa olasın mı demek istiyordun Fahir? Yüksek müsaadelerinizle mi diyecektin? Ne diyecektin? Yüksek, <gülüyor> yüksek müsaadelerinizle? Yüksek. <gülüyor> <gülüyor> ne diyecektin? Yüksek... Ona göre bir yüksek... karar verilecek. Biz, biz Türk'ü çarkı tipi bir şey mi söyleyecektin? Valla Ben de onu yüksek diye başladım ama gerisinde ne söyleyeceğimi bilmiyordum i̇şte zaten. İşte aslında bütün antenizleri sundum Fahir. Ay ay ay telefonlar yonluyor bir şey. İçeride ve telefonlara bakan genç arkadaşımız, yaşlıcı arkadaşımız var mı? Yok ee, çünkü patlayacak telefon Sen orada 3 teknolojisine biraz güven Sonuçta onu da bir insan yaptı öyle düşün evet. Sonuçta her şey insan yapımı Günaydın Good morning Good morning Maaliz. Günaydın Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Günaydın Maaliz. Tamam olmadı Aa, bir Maalestler good morningler Havalarda uçuyor bugün modern evet. sabahlarda Sevgili dinleyiciler Telefona bakanımız yok şöyle gene kendi imkanlarımızı Kullanarak günaydın çok good morning de... ama good morning istiyorum. Günaydın. Good morning. Alo. Alo. <gülüyor> Alo. Bir dakika ha. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Kimdi? Kimdi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ve en son hangi konsere gittiniz Cem Bey? Ee, en son Bülent Ortaçgil konserine gittim Crossroads'da. Hatta geçen gün de Ege Kayacan'ın gösterisindeydim. Cem, ee, bir dakika. Şimdi tekrar yazalım. Vallahi Cem ee, listeyi sıraladı. Sanata, sanata düşkün bir dinleyicimiz ee, Cem Bey. Cem Bey, ee, daha çok nelerden? Bülent Ortaçgil mi Ege Kayacan mı? Yani ikisinden birini... İkisi de aynı gün ve aynı saatte olsa hangisini tercih edersiniz? Yani... Ya, aynı saatte olmasın ikisi de. <gülüyor> ya olsun hangisini tercih ederdiniz? Ya bence Ege Kayacan çünkü Bülent Ortaçgil ha, ya, de şöyle bir şey var. Ne oldu? Hani ben 24 yaşındayım daha benim böyle gidip Bülent Ortaçgil dinlememe bir 10 yıl daha var mı? Olur canım da... 10 yıl sonra Bülent Ortaçgil belki de sahnelerde göremeyeceğiz yani belki. Aa, Allah korusun. Ee, yani ya. hayır canım kötü anlamda demiyorum hani müziği bırakır tabi. Ee, değil mi? Zaman biraz bazı evet. şeylere mani olabiliyor Evet olabiliyor e, Ege Kayacan iyi e, ya. Ege Kayacan hepimizi gömersiz hiç merak etmeyin Benim anladığım kadarıyla Fahir'in dediği Ege Kayacan'ın bir garantisi var Bir On garantisi sene, var Fahir'in teşviklerinden ben benim anladığım Ben de burada öğrendim e, Cem Bey onu söyleyelim Cem şey güzel miydi Ege'nin Şey yaptınız mı? Sevdiğiniz Vallahi mi? Valla yani şey nasıl diyeyim bir radyo programcısından çok büyük bir beklentim yoktu ama acayip süperdi yani. Tamam peki beğendim. yine görüşürüz o zaman oralarda. Görüşmek Teşekkür üzere. ederiz. Hoşçakalın. İyi görüşürüz. Üzere. Hoşçakalın. Hoppa! Kapattık gitti. Evet sevgili dinleyicimizi gönderdiğimize göre bir başka dinleyiciyi almak için hazırız. Ha, keşke sorsaydık hangisine gitmek isterdi. Çünkü çoktan seçmeli konserler dizimiz Doğru var. evet. Ee, bakalım hemen... Dinleyicimiz alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Şimdi görüşüyoruz beyefendi. E, günaydın ben Erdem. Erdem Bey hoş geldiniz. Neredesiniz? E, şu an Beytipa kampüsündeyim Acettepe. Evet ne kadar güzel. Öğrenci misiniz yoksa? Evet öğrenciyim. Ne zaman <gülüyor> finaller Erdem Bey? E, finaller bugün. O yüzden zaten kampüsteyiz. Yoksa ne işim olur diyorsunuz? Hayat bütün finalleri var. bugüne mi toplamışlar Erdem Bey? Ya, bütün finalleri değil de en azından en zorlarını bugüne yerden falan toplamışlar. Kolay gelsin. Çalışabildiniz Kankıs... mi peki? Yani işte çalışıyoruz, bayağı erken geldik. Hangi bölüm, ama... hangi servis Erdem Bey? E, i̇ktisat bölümü. İktisat bölümü diyorsun. Geleceğin mesleklerinden oh. iktisat. Erdem Bey, evet cevabınızı alıyoruz. Hangi e, gösteriyi izlediniz en son sahnelerde? E, en son sanırım az önce söylendi ama GK'yi can izledim. Allah Allah, evet. Nasıl, memnun kaldınız mı? E, fazlasıyla memnun kaldık yani, bayağı memnun kaldık. E, ama o söylendiği için, hani ondan önce gittiğimi söyleyeyim, Mouth konserine gitmiştim. Hmm. Ondan memnun kaldınız mı? Ondan da memnun karlık. da zaten sahne önünde izlediğimiz için bayağı Siz bayağı bir radyocu seviyorsunuz galiba Erdem Bey. Tabii, evet. Çok teşekkür ediyoruz Erdem Bey. Radyocu hastası diye ben böyle Peki mesela gidecek olsanız hangisine gitmek istersiniz bu davetiyelerden? E, tam dinleyemedim ama bir daha söyleyebilir misiniz? Çünkü benim e, internetten dinlediğim için 20 dakika sonra geliyor yayın. İyi, iyi. John Lee Turner var bir taraftan Radyo Otlu Sokağı'nda. Bir tarafta... Ee, Suavi var bir tarafta öbür, öbür yanda Los, e, Vivancos, Los var. Vivancos var e, John Lee Turner'a gitmek istiyorum sanırım yani, Sanırım ama tabi kısmet bu işler Bilemezsiniz John Lee Turner diye yola çıkarsınız Suavi tabii, de tabii. verirsiniz kendinizi. Ama peki. bugün erdem, Erdem'e bir moral olsun Hadi bugün bir değişiklik yapalım Bir davetiyemizi verelim Erdem'e yani, Sınava tamam. girmeden önce Aa, e, tamam. şey yapalım 20 dakika sonra haberi olacağını Şimdiden haberi olsun e, tamam, tamam. Hadi John Lee Turner'a bir tane davetiye kazandı Sana veriyoruz elimizde bir davetiye daha var Diğer dinleyicilerimiz panik olmasınlar ee, Onlar da zaten şu anda bir yoğun yoğun birbirlerine şey. Bir daha Niye verdiler mi Anlamadık diyen dinleyicilerimize iki davetiyemiz daha, daha var sevgili dinleyicilerimiz Erdem bu da bizim sana ayrıldıkken hediyemiz olsun. Hadi başarılar sınavına Çok teşekkürler. Hoşçakal Hoşça kal Evet Erdem'i de uğurladığımıza göre devam ediyoruz sevgili dinci. Aynen devam. Aynen devam ediyoruz. Hiçbir şekilde. <gülüyor> Edelim durun. bakalım ne çıkacak. Günaydın. Good morning. Maales günaydın. Maales diyoruz. Bir çaprazlama yapacaksın orada. Ya yok çaprazlama. Çaprazlama yapacak. Çaprazlama sistemini düşün orada. Öyle hep ben aynı şeyi yaparsam olmaz. Ben çaprazlama yapıyorum da eee o bana çapraz şey yapıyor. Şu anda hakikaten kazaya gibi oldum. Ciddi söylüyorum. Beni kazaya pozisyonuna gerek çaprazlama, gerek kazaya. anlaşılmayan konuşmalar. Günaydın. Bak gördün mü? Vallahi ya? benle değil, alakalı değil. Benimle alakalı diye yok tacım. Ah bunlar hepsi ah hiç benle alakalı olan şeyler değil. Ay Allah'ım ya Neyse normal standarttan bağlasak kadriyecim içeriye doğru seslene normal standarttan bağlayalım. O kanalı Şimdi, kullanmayalım şimdilik, değil sevgili mi? Sevgili izler bugün e, çok fazla davetiyemiz olduğu için verecek. Panik olduk. E, bir paniğe kapılma e, durumu söz konusu. Dağıtamayacağız diye korkuyoruz. Vallahi dağıtamazsak gün <gülüyor> Alıştı. Günaydın. Alo, günaydın. Ha, nihayet hanımefendi var ya adeta şey gibi geldiniz, e, hızır gibi yetiştiniz. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> ben Hatice. Hatice Hanım, Vallahi de, tamamen benden kaynaklı zannediyordu. insanlar. halbuki hiç alakası yok. Makineler, sonuçta onlarla bir insan yapımı. Hatice Hanım neredesiniz? Ee, kızımı kreşe bırakıyorum şimdi. Bu saatte mi bırakıyorsunuz maşallah? Rahat biraz mi? geç kaldık bugün. Biraz, biraz geç kaldı Ne oldu, bir sıkıntısı evet. mı var? Yo evde kahvaltı yapmak istiyor bugün. Oh çok güzel. Evde kahvaltı keyfi yapıp öyle çıkıyoruz. Bugün de biraz oyalandık işe gitmeyeceğim. Kaç yaşında Hatice Hanım kızınız? 5 yaşında. Anlıyor mu geç kaldığını kreşe? Ee, biliyor tabii ki. Arkadaşları şimdi kahvaltı yatıyorlar. Yani kreşte kahvaltı ediyorlar normalde. Evet. O evde böyle o sefa içinde. <gülüyor> buyur, buyur beraber olsun diyormuş Hatice Hanım'ın kızında arkadaşları. <gülüyor> Hatice Hanım da yok ben yedim biz o işi yaptık diyormuş. Böyle Aynen bir kreş. Bir Aynen öyle. <gülüyor> evet Hatice Hanım. Siz en son pekiz, demek ki bir, ufak bir çocuk varsa en son ne zaman gittiniz? Kim bilir Hatice Hanım? Ee, biz yakında Ankara'da Fatih Erkoç'un konserine gittik. Aa neredeydi Niye biz haber vermediniz? <gülüyor> bir dahaki aksi sefere haber vereyim. Ee, Milli Eğitim Şura salonundaydı. Ha MEP'te. Ee, ne kadar güzel. Beğendiniz, memnun kaldınız mı? Çok güzeldi. Fatih Erkoç'u zaten çok severim. Hı hı. Ee, eşimle de e, onun şarkılarında aşık olmuştuk. Flört ediyorduk. Hangi şarkısında çok, flört ediyordunuz? Çok afedersiniz. El, ellerim bomboş. <gülüyor> Ayrıydık. Ben Antalya'da, Ankara'da. Sonra biraz hikayeyi anlaşın canım çok heyecanlı gidiyordu. Çok güzel ben araya girmek istemedim. Car, car, Ay, çok şey, heyecanlıyım. ilk defa bir radyoyu arıyorum. Aa, bir mi? de Yok. ilk kez arıyorsun. Olur mu ne kadar sevindik biz Hatice yani Zaten Fatih Erkoç'un ellerin bomboş şarkısıyla e, sevgili olanlar bugün mutlu beraberliklerini sürdürürken Sinan evet. Erkoç'un da oyna kafana göre oyna şarkısıyla beraber olanlar maalesef, maalesef. ayrıldıklar. Bugün ayrı ayrılıklarla yolluyorlar. O yüzden evet. doğru seçim. Doğru kardeşi seçerek hakikaten... <gülüyor> evet. Evet. konser gerçekten çok güzeldi evet. e, çok keyifliydi Fatih Erkoç bir kere çok barışçı bir insan çok kompleksiz yani konser e, değil böyle istek alanı gibiydi kim ne isterse çaldı e, çok espriliydi de. Bir, siz bu hangisine gitmeyi istersiniz? Ben Los istiyorum şöyle bir şey oldu geçen ben İstanbul'a seyahat ediyordum Skylars'ta okudum ilk defa evet. e, İstanbul'a gidince de internetten baktım bunlar kimmiş neymiş diye böyle çok heyecan ama dedim ki İstanbul'daymış yalnız o ben kaslı kasi fotoğrafları var öyle nezif sizin Fatih Erkoç'a benzemiyorlar benim gördüğüm fotoğraflarında. Valla burada böyle baklavalar her tarafları kaplamış. 7 tane evet. yağız delikanlı. Ya bir saniye çıkıyorlarmış Hanım. Biz bizde duyduğumuzu anlatıyoruz böyle. Taş gibi Vallahi valla. Sahne sallanıyormuş öyle. Yum... Beyefendi bir şey demesin Ay sonra. Yok ona da, ona da bahsettim. Ankara'da da varmıştı. Ne diye bahsettiniz hanımefendi? Şey diye mi bahsettiniz? Böyle vücutları buraları böyle kaslı Baklavaları böyle böyle. Seninki gibi değildi böyle, böyle ama acayip çıkıyordu falan diye mi bahsettiniz? Valla açıkçası o şekilde açıklama yapmadım. Yediz kardeş delikanlı varmış. Flakman Kavusası. O şekilde söyledim. O şekilde peki. Hatice çok, çok bunların neresi mi? delikanlı? Bunlar benimle aynı yaşıt falan dersin. <gülüyor> yalnız bakın Hatice Hanım sıkıntı olduk. Yok sorun olmaz. Peki. Çok arz ediyorum gerçekten. Yani Gerçekten bu konsere gitmeyi. Bakalım. Sizin de verdiğinizi duydum. Allah Allah ilk duyduğumda sabahları mümkün olduğunca dinlemeye çalışıyorum. İlk duyduğumda dedim ki ya İstanbul'a bilet mi veriyorlar? Ankara konserden yok. de haberim yoktu. Gerekirse İstanbul'a da veririz. Amsterdam'a bile bilet veririz. Biz, <gülüyor> Vallahi, biz her yere bilet veririz. Ama bu sefer onları buraya getirmeyi tercih ettik. Biz <gülüyor> ki, Hatice Hanım. Bir bilet de ben istiyorum. <gülüyor> tamam çok teşekkür ediyoruz Hatice Hanım. Bakalım kısmet bu işler. Çok e, memnun oldum. Çok keyifli dinliyorum. Bil mukabele. İyi günler. Hoşçakalın hoşçakalın efendim efendim bir reklam dinleyelim efendim hemen akabinde hiç arasız soluksuz hemen devam ediyor sevgili dinleyiciler modern sabahlar modern sabahlar biz burada bir söz verdiysek soluksuz devam edeceğiz soluksuz devam arkasına. ederken Keziyah Jones'u duyduk gibi olduk sonra mı duyacağız Onu Keziyah Jones'u her zaman, zaman duyuyoruz birazdan duyacağız canım ne olacak Keziyah Jones'da kaçmıyor ya Evet ee, şu anda istekler çeşit çeşit. Bülent Ortaçgil aman ne Bülent Ortaçgil ya burada biz ee, sevgili John, John Lee John Lee Turner, Los right, Ivan Kossu Kossu ve Suavi. Suavi. Suavi konserinden ben biraz bahsetmek istiyorum. 25 Mayıs Cumartesi günü ok, 20.30'da. Onu 30'da. birazdan bahsedermiş. Ama çok önemli. Günaydın. Aa, sahil, yaşlandın artık ya bir bağlayamıyorsun telefonu bir alamıyorsun 10 dakikadır telefonda inmek yapamıyor Alamıyorsun yapamıyorsun. 10 dakikadır 10 <gülüyor> <Niye? On> dakikadır <gülüyor> <gülüyor> ni bu sinirle bütün aksana kaymış ya. <gülüyor> Vallahi Bak 10 dakikadır telefondayım. Ben... Benim, benim, çok çok dediğim beni ağlamadın yayına. Ya ama bende bir ben anda alakası yok. Ee, sevgili öğretmenim nasılsınız nerelerdesiniz? <gülüyor> i̇yiyim okuldayım sen nasılsın nerelerdesiniz? Ne olsun biz de nasıl... Ayol ben de iyiyim <gülüyor> Melike Hocam sizle. Fahir'i azarlamaktan gayedin, bir günaydın değil. Ay teşekkür ederiz sağ olun Melike Hocam. Siz okullar kapanmadı mı? Ne zaman bitmedi okul var mı? Hiç sorma daha kapanmadı. Aslında ruhen kapandı. Ruhu Melike Hocam kapandı. vallahi var ya bazı veliler vardır eminim sizi dinleyen şey diye tedirgin oluyorlar. Ya çocuklarımızı bu kadına da gönderiyor okul kapansın diyor ne yapacağız diye. Biz tanıyoruz Melike Hocamız hiç öyle değil. Sabahleyin burada deşarj oluyor. Yayında deşarj oluyor orada çocuklarınızda süper bir öğretmen olarak geri dönüyor gerçekten. Ay, kurban olayım Öyle öyle biz de kurban olalım. Ama öyle bir şey öyle de bir gerçek var ya ben... Yani yeğenimden, ablamın en büyük oğlundan biliyorum. Okullar evet. kapanmadan bir ay önce bir şey kalmadı ki artık falan diyor. Öyle mi evet, oldu? Işte nasıl oldu? Onu, onu söylemek istiyorum. Ruhen kapandı. 19 Mayıs'tan, 20 Mayıs'tan sonra zaten. Olay bitmiştir. Öğretmeni de, eziyet, öğrenci de, eziyet, veli de, eziyet. Hakikaten öyle saçma sapan bir durum var. Peki 20 Mayıs'ta çekilse bu 20 Nisan olacak mı bir süre sonra? Peki toplamda 180 iş günü eğitim, öğretimin devam etmesi kuralı yüzünden. Yok Değil ondan demiyoruz. De... Oktay diyor ki 20 Mayıs'ta çekeriz diyor. Siz de o zaman... 20 Çin Nisan'da, Nisan'da bitti bizim için diye tamam, süre, başlarsınız. 20 Nisan'dan sonra. 20 Nisan'a bu ruh halinde girilir mi ya? Aa, tabii. O ruh hali bu sefer geriye dönebilir. dönebilirse olur mu? Yani ekime bile çekseniz o olur artık bu saatte. Melike hocam sonra... Melike, en son ekime kadar. Ekime <gülüyor> ekim e kadar. Melike hocanın olsun. Ekime kadar. Evet Melike hocam. Neyse siz ekim falan dediniz ama en son hangi konsere gittiniz? Cem Adrian. Cem Adrian. Nasıl memnun evet. kaldınız mı Cem Adrian'dan? Çok memnun kaldım. Hep gidiyor ben musunuz diyorum. Cem Adrian'a? Yani e, ilk defa gittim yalan söylemeyeceğim ama daha önce normalde dinlemiştiyim çok ama canlı olarak ilk defa dinledim ve çok çok hoşuma gitti çok sevdim. Nerede gittiniz? Meb şurasalandanda. Meb şurasalı. Öyle barlarda şeylerde. Ne gezer? E, Peki Suavi fotoğraf. konserine daveti verelim mi Melik hocam size? Ver Hadi verelim. Tamam. Ne için gittiğinizi biliyor musunuz peki? Bilmiyorum. bilmiyorum. Hemen, hemen açıklayayım o zaman. Sorun olursa söyleyin. Ee, tamam. ODTÜ mezunları derneği bir işlerikçi olacak. Okula verin evet. kampanyası var. Okul yaptırılıyor. E, tamam daha yaptırılıyor. önce bu, bulunmuştuk. Evet. mezunları e, ilk okulunun inşaat devam ediyor. Bunun için e, toplanıyor. Çok yakında da açıl, açılacak zaten bu okul. E, bu geliri buraya aktarılacak olan Suavi Konseri Cumartesi akşamı saat 20.30'da. Hadi ona davetiye verdik Melik. Hayretsa can sağ olun çok teşekkür hadi ederim. Hadi de sizin de moraller yerine gelsin hadi. Tamam, tamam hadi görüşürüm. görüşürüz hoşça, hoşça kalın gidelim. hoşça kalın. Affettirdik herhalde kendimizi bilmiyorum Oktay da yani e, değil mi? Öyle öyle affettirmiş olmamız. Kızmaz olmamıza. ki zaten beyik hocamız. Nasıl kızmaz ya cacar vardı burada. Günaydın sevgili dinleyicimiz hoş geldiniz. Baştan söylüyorum lütfen fırçalamayın bizi günaydın. Ne oldu? Günaydın dedi bütün planı alt üst oldu herhalde. Günaydın. <Gülüyor> Oktay Demirci hep senin taklidini yapmaya çalışıyorlar bu telefonda. Nasıl ya? Yani senin telefonla bir yaptığın espri var ya... <gülüyor> o espriyi yapıyorlar sürekli evet. de... Evet. Şu bak bu sefer... Vallahi sinirleneceğim. Günaydın. Günaydın. Ay, Ay ne kadar güzel ses tam sinirlene yazdık. Evet. Sizin sesinizi duyduk, rahatladık. Kimle, <gülüyor> Kimle görüşüyoruz? E, Vildan ben. Vildan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Biz Bize nasılsınız? bağırmayacak mısınız? Bizi cezalandırmayacak mısınız? Aa hayır hiç olur mu öyle şey? Ne yapıyorsunuz Vildan Hanım? İşe mi gidecek siz ne, ne yapacaksınız? Hmm, hayır finallerim var. Evde hmm. ders çalışacağım. Ne finali var? Ne finali? Genel biyoloji. Genel biyoloji. Hı -hı. Genel komple biyoloji. Evet. Genel biyolojide ne görüyorsunuz Vildan Hanım? Eee genel biyolojide ne görüyoruz? Lise konular daha e, biyoloji yani lisenin tamamını ve ona ek olarak biraz ayrıntı. Yalnız daha çalışmadınız belli oluyor Vildan Hanım. Yani, yani. <gülüyor> lisenin tamamı ve Çok diye söylemeniz lazım işte ne görüyorsunuz? Ölüyorum rezah heyecandan ölmek üzereyim. Hayır, <gülüyor> heyecanlanacak <gülüyor> bir şey yok. Vildan Hanım. Siz ilk seneniz mi bu? Evet ilk senem. Hangi okul, hangi servis? Ankara Üniversitesi. Hmm, memnun musunuz? Çok memnunum. Dünyaya bir daha gelsem, gene biyolojiye girsem diyor musunuz? Evet. Daha başta dersiniz canım, daha bir iki senenizi bir geçirin, ondan sonra <gülüyor> karar verin. Bu gençler çok aceleci. Oktay, çok aceleci. Ama isteyerek girmiş canım. İsteyerek mi girdiniz, Size zorla mı soktular i̇steyerek oraya? İsteyerek ya, 3 yıldır Aile baskısı üç Baba yıldır mı? 3 yıldır mı? 3 yıldır mı? Evet, 3 yıldır istiyordum. Yani lise birden beri mi demek oluyor bu? Yoksa 3 yıldır giriyor musunuz sınavlara? Girdiniz mi? Üç Yok yıl. lise birden beri oluyor. Öyle hmm. eskiden beri. Nedir de bu genetik falan filan istediğinizden dolayı mı? E, hayır. Ben daha çok bitki embriyolojisi bitki istiyorum. Bitki embriyolojisi. Hı -hı. Kadar güzel. Vallahi çok şanslısınız bunu hemen belirleyebildiğiniz için ya. Genç çok yaşta belirlediğiniz için. Hayır teşekkür ederim. Ee, vallahi bir... Güzel, çok güzel yani. Ve bir, bir bizim içimiz neşe doldu. <gülüyor> Peki, hemen Vildan Hanım çok dinleyicimiz var. onlardan Onları da şey yapmayalım, mağdur etmeyelim. Ee, Cevap alalım. En son abi. hangi konsere gittiniz? hangi En son ben de Malt konserine gittim. Ve en son gittiğim gösteri Ege Kayacan'dı. Az Aa, önce o. Erdem bir arada Onunla birlikte gittik. Aa, er, er, bir dakika. Kim Bey'di? Erdem Bey'le. <gülüyor> Erdem Bey'le beraber gittiniz. Evet. evet. Niye? Niye? Aranızda bir şey mi var? <gülüyor> Aranızda bir hukuk mu var? Beraber mi? Yani... Beraber mi yoksa orada karşılaştınız mı? Yok, beraber gittik yani ya. Neden işte? Ya e arkadaşım. Nasıl arkadaşınız? <gülüyor> tamam ya yani tanıyorsunuz birbirinizi. Bildiğimiz arkadaşım ya. Aa, yani. normal standart arkadaş. Biz evet, sadece evet. arkadaşız. Peki. Başka kimse var mıydı yoksa ikiniz mi sadece? Hayır sadece ikimizdik. İkisinde de. Sadece ikisi Aha. ve bir de gökyüzü şahitler. Okay. <gülüyor> ee, peki o zaman e, sizde bir kenara yazmış olduk Lidhan Hanım. Evet. Ee, mutluluklar e, mutluluklar yazmış. Hayır mi? mutluluklar dileme. Başarılar dileme. Yok başarılar dileme. İyi evet. arkadaşlar iyi sohbetler diyoruz. İyi sohbetler yani. bakalım ne olacak. Dört gözle bekliyoruz biz de yaşıtma sonucunu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet bir hoşçakalın. Senin aklına hoşça... bir şey geldi mi Erdem Bey acaba Vidan Hanım arasında bir şey olur Aman, mu? Aman ne olabilir canım normal bildiğin standart. Hayır, biraz böyle bir heyecan hissettim. Tabii ben canım ondan. sesi titriyordu da biz de konuşurken de titriyordu. Günaydın. Günaydın merhaba Merhaba kusura bakmayın sizi de beklettik Ay, falan evet ama yani, evet. evet yani evet yani Allah da bizim, bizim belamızı versin o zaman Rahat rahat evet. bela okuyun açın bize bela Aa, okuyun hanımefendi Estağfurullah hefendi. bela okumam döner döner Taybine gelir Döner döner, gelin. Döner, döner, döner bana gelir diyorsunuz evet, Ye Yeni bir kavram <gülüyor> ortaya koydunuz bence çok mantıklı <gülüyor> Döner döner bana <gülüyor> gelir Bir vurur ondan <gülüyor> sonra Bunu <usk> Bilmiyorum. <gülüyor> Peki bir şey sorabilir miyim? Çok yani, özel olmazsa. Bana evet. mı soracan İrem e mi? Bana İre, mı? Ya, İrem, <gülüyor> ah Bana ne soracak İrem hanım? <gülüyor> Tabii ki size soracak evet. Buyurun Fahime. <gülüyor> evet, buyur. Daha önce kaç konsera gittiniz? <gülüyor> Ay hiç sayamam. Sadece ev Vişneli'ye yakın olduğu için oraya gittiklerimi toplasam bile çok fazla Buradan nerelere neler olur peki? olur yani. En son neye gittiniz en son? En son da Vişnelik'te Stromae'ye gidi değil mi? Ona gittik. Valla biz dediğinizden hiçbir şey anlamadık. Neye gittiniz efendim? Stromae diye okunan bir adam vardı ya ya. Böyle kel uzun boylu mu? İyi giyimli. İranlı ne Çok kızacak yalnız Hanım Çok kızacak bize çünkü bağlantı kesildi. Bağlantı bizde, kesildi. bizde alakası yok. Vallahi hiç top bizde değil. Aa, ba, gitti geldi. Aa, benle alakası yok. Günaydın. Günaydın. Ha kimle görüşüyoruz? Pınar ben. Pınar Hanım hoş geldiniz. Nerelerdesiniz bunca zamandır? Araba Pınar Hanım hoş geldiniz. Özetiyorsunuz geçen kendiniz... seneden beri. Evet, geçen seneden beri nerelerdeydiniz <gülüyor> Kısaca bir seniyi özet geçer misiniz? çok çok şey oldu. O yüzden özet geçemiyorum. En önemli şeyi söyleyin o zaman. Kırmayın ifade. O kadar çok konsere gittim ki. Tamam. En son hangisine gittiniz Bunar'ın? Şehzade Cenap Ant Müzik Festivali'ndeki hemen hemen yerisine gittim. Yerisine gittiniz. Evet. Peki tamam gitmediğiniz yarısı hakkında size bir şey sormayacağım. Ama en son hangi konsere gittiniz Pınar Hanım? Bize bir isim vermeniz gerekiyor. Aa, Çünkü bunları benim... Fatih Erkoş diyeyim. Siz... Net olarak hatırladığım tek oydu. Tek oydu diyorsunuz. Siz de bir evet. Fatih Erkoç hayranı mısınız? Beyefendi evet. seviyorsunuz. Erkekte beyefendilik arıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yok. <gülüyor> Biraz serseri olsun mu diyorsunuz ne diyorsunuz? Yok müzik seviyorum diyelim. Ha, müzik seviyorum. Bana tokat evet. gibi cevabı da verdiniz Pınar Hanım. Lafı da öyle gidene <gülüyor> lap diye koydum. <gülüyor> evet, evet. Teşekkür ediyoruz Pınar Hanım. Çok sağ olun. Öncemek istememiştim daha saniye. Ya, ya söyleyin rahat olun valla gelen fırçalıyor. Giden laf sokuyor. Yok ya. Böyle bir gevşek bir şey oldu kan. Asla fırçalamam. Estağfurullah. Pınar Hanım peki siz de herhalde tahmin ediyorum Los Juancos'a gitmek istersiniz. Evet. Daha çok e... beklersiniz. Yuhu ya lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya var valla... fırçalarken bunları düşünmemiştim. Vallahi Pınar Hanım biz size Los Juancos davetçisi verelim mi diye faal birbirimize bakıyorduk. Lütfen. Ondan sonra şey dedi ya, ha, lafı müzik, böyle müzik, müzik arıyorum, erkekte müzik, Erkek de, müzik, müzik, müzik arıyorum. Ondan müzik sonra vazgeçtik, dans baktık. Dans da seviyorum, dans da seviyorum. <gülüyor> dans da seviyorum. Müzik Lütfen. arıyor musunuz? Ne yapacaksınız <gülüyor> kaslı kaslı adamları diri vücutlarıyla? Evet, işte o yüzden şey yaptım. Hayır. Zımba gibi be onlar var dansları ya. Kasları değil lütfen. Kasları değil zaten. için bani Kaslar yakışıklılar. Kasları için. Dansları, dansları <gülüyor> ama şey. öyle dans eden kaç tane yakışıklı adam var ki öyle düşünün siz. Ee, yani ay doğru gidenler onunla. nasıl şanslı. <gülüyor> ay içim ama. gitti ay olay içim gitti vallahi. Aa, vallahi ah. öyle sizin adınıza düşündüm. üzülüyorum yoksa biz. Biz gidiyoruz ki zaten. <gülüyor> ay Allah amma yavasınız. Ne canım daha belli değil de ondan. Daha böyle belli değil, değil ondan yani bakıyoruz kısmet ne bunlar hep nasip kısmet. Kısmetten <gülüyor> öte köy var mı? Evet, ne varsa olursun. Tamam, çok teşekkürler Pınar Hanım. Sağ olun. Hoşçakalın. Oldu, oldu, bye bye. Güle hoşçakal. ne her şeyin hayırlısı. Eğer gitmek hayırlısıysa hayırlısı olsun. Ne kadar güzel <gülüyor> ya e, Yaptığın evet. açıklamaları salı gününden yaptın. Cuma günün konuşmalarını yaptın. <gülüyor> ne yapayım? Beni mecbur bırakıyorlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın Fahir, hoş geldin. Nasılsın Oktay ya? <gülüyor> İyidir, sağ ol Sen nasılsın? <gülüyor> Niye böyle biz böyle olduk ya? Vallahi nerede hata yapıyoruz? Bu makinalar? Belki de makina ulaşmamak lazım. Belki de makina <gülüyor> ulaşmamak lazım. Makinaler de insan için. Vallahi bak. Ha? Ha? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Alo? Alo? Bir ara sesi geldi. Aynı kezi olsun başına gelen. Demin ki de başına gelsin Valla patır patır düşüyor dinleyicilerimiz. Geldi gitti. Bir ses geldi gitti. Öbürünü deneyelim Kadriye. Öbür Sen öbürünü Sen öbürsünü denerken ben bir konserlerimizi söyleyeyim bari. Sen öbür konserlerimizi söyle Oktay. Radyo TV Pasyon Turka. Los Vivancos. Artık herkes biliyor. Kongresyon Ankara'da 24 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da gerçekleşecek konser. Bir de, günaydın, de. günaydın. Günaydın o Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Hale. ay Hale Hanım hoş geldiniz. Açıldık. Size çok espri yapmışlardır bu radyo şeyleri. Ankara'dan hale cali bilmenli falan filan. Sadece e, radyocular değil. <gülüyor> Affedersiniz. Herkes tarafından maruz kaldım. Hakikaten sen niye sadece radyocular diye şey yaptın? İşte hayır mı? canım yani radyocular tarafından demedim. Radyo esprisi var diye öyle istek yapan hale cali. <gülüyor> ha radyo. Falan falan filan diye. Var mı Neyse, kardeşiniz, diye. Kardeşiniz var mı hala? Kardeşim var evet. Ne Ulan. adı? Elif. Aa, i̇yiymiş. Ne kadar güzel anne kurtardı <gülüyor> kendini. Evet. Şanslı bir anne. Hatice hala Hanım şanslı. Hakikaten güzel bir anne babaya sahip. hala Hanım hemen cevabınızı alalım mı? E, ben en son hangi konsere gittim? Ben e, sı sıralamam lazım. Çok uzun bir işlem var. İşte İstim en son Luxus olunca konserine son gittim. neye ha. gittiniz? Luxus. Luxus. Ardından Fatıma Şipar konserine gittim. Maşallah. Onun arkasından e, Şenlikler başladı. Otte'de Şevarsam konserine gittim. Evet. Moğol Ötüs konserine gittim. Evet. Kendi okulunda yine Luxus ve e, Ezgin'in Günlüğü konserine ne, gittim. Neye kendi okulunuz? Adretepe Üniversitesi. Tamam. En çok mi? hangisinden etkilendiniz bunlardan? Ee, ben e, Luksusu yeni tanımdım lüksusu çok beğendim Onun dışında Fatıma çok seviyordum Onların gelmesine yine çok sevindim Yani da çok eğlendim Siz biraz konser arsızı olmuşsunuz hanımefendi Evet bu aralar öyle oldu ya Bu aralar <gülüyor> hakikaten size biraz e, nekahat evresi Biraz dinlendirmemiz Ama devam için. edebiliriz böyle Çünkü e, finallerden sonra yine bir şey yapmak lazım Finaller ya final ne zaman? zaman başladı mı finaller Evet şu an Kusura bakmayın ama var. şu anda final haftası sizi gönderemem ben Aa, Yapmayın lütfen Zaten bu kadar konsere gidiniz kesin dersler fantuştur <gülüyor> Yok yok. Ne, o, bana bir ortalama söyleyin. Hangi bölümdesiniz? Mütercüm tercümanlık B okuyorum. Bana İngilizceniz kaç onu söyler misiniz? Ben Almancacıyım ama. Ama ben İngilizcenizi <gülüyor> soruyorum. Almanca söyleyin hatta bunu. Almanca söyleyebilirim şu an. Hadi söyleyin. <gülüyor> Neyi söyleyeyim? İşte Fahir'in sorduğu sorunun cevabını. İngilizce ortalamam yok ama İngilizce dersim Bunlar yok ama Almanca, e, Almanca, Almanca söylüyor Hala Hanım Gece. Almanca. <gülüyor> okay, was möchten Sie von mir hören? Jetzt alle. şu anda bütün valla tüylerimizi gülerim, diken diken oldu, oldu hala <gülüyor> Hanım. Hayır hala Hanım vallahi. Neyse sizde hangi konsere gitmeyi? Ben Thor konserine gitmeyi çok istiyorum. Ee, tamam, buraya bir not aldık. Zaten hani dinleyicilerimizi istedikleri yere gönderelim eğer ya, Suavi atıyoruz. konserine de davetiyemizi vermiştik ama Almanca olduğu için. O zaman eğer o olmazsa e, Los Llanos istiyorum çünkü ben aynı zamanda dans ediyorum. Ya ne dans yap tamam yeter yeter kadın <gülüyor> yeter Almancası var dans ediyor. <gülüyor> Faiz, sizde, siz de, e, sizi azarlayan e, dinleyicilerin öncünü benden çıkarıyorsunuz. Ama ne yapayım bir yerden haklı çıkarmam yalnız. lazım hala. Akıtı çok haklı O zaman kendimi affediyor peki affeder Suavi veriyorum. Çok teşekkür ederim sağ olun Aa, Tamam peki verdik gitti Suabi'yi de Veremez miyiz? <gülüyor> veririz verdik. canım veririz vermez miyiz? Cumartesi gününe davetiyenizi hazır Hale kafanız rahat olsun suavi konserine verdik Çok teşekkür Hadi. ederim Ama önce derslerin her şeyden önce ders Tabii. Teşekkür ediyoruz görüşürüz Sağ üzere. olun yayın Hop, yayınlar derken yüzüne kapatmış oldum ama özür diliyorum ki. Önce dersleri çok güzel bir mesaj vermiş oldun. Önce dersleri tabii Ay, ki. Hayır Tabii ki Bir tane daha dinleyicimizi alalım sonra reklama gidelim sonra aynen devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Günaydın. Aynen devam edeceğiz. Aynen devam. Günaydın. Bir saniye Oktay Bey az şey kapatıyorum ben. Buyurun ben. nereye yararmıştınız buyurun. Merhaba. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Hilal ben. Hilal Hanım. Soyadınız evet. var mı Hilal Hanım? Yani? Hilal Hanım. Evet. Ha telefonunuzda bir arıza olabilir mi? Kablolar. Hayır siz beni beklemeye alıyorsunuz sürekli. Ha özür dileriz bizden kaynaklı bir hata. Çok yoğun hatlarımızdı. Evet. Herkeseyim. Evet Hilal Hanım ne oldu aramızda bir tavırlaşma söz konusu oldu. Daha hemen başında Hüseyin. Neyse biraz bizi kaçayım da neşemiz yerine gelsin. Böyle oldu? Ya, i̇ş yerinde misiniz evde misiniz neredesiniz? İş yerindeyim evet. Ondan iş... işte böyle usul usul konuşuyorlar. Ha yani. ben de usul usul ben <gülüyor> evde böyle usul usul konuşuyorsunuz bize tavır yapıyorsunuz zannetim. İş yerinde Yok yok ya. hayır tamamen iş yerinde oldum. Nasıl bir iş yeri kaynaklı. burası Hilal Hanım? Emnihanetlik şirketi. Ne şirketi? Mühendislik. Mühendislik. Siz ne yapıyorsunuz evet. orada? Mühendis misiniz? Mimarım ben de. Ne işiniz var mühendislik bürosunda? Çabuk çıkın oradan. Ne demek canım bizim benzer yani şeyleri... Tamam canım benzer. Tamam sakin olun sakin. <gülüyor> ben sadece aramızdaki bir takım buzları eritmeye çalışıyordum. Peki Hilal Hanım en son hangi konsere gittiniz? Çok gerginsiniz. Allah Allah çok düşündüm. En son gittiğimi bulamadım. Ama bir şey hatırlıyorum. Eskişehir'deyken Şerinden Ferah konserine gitmiştik. Hmm. Ve tam yağmurlar şarkısını söylerken Eskişehir'de yağmur yağmaya başlamıştı. Böyle çok romantikti. güzel bir yağmur. Yanınızda kim vardı Hilal Hanım? <gülüyor> Maalesef sevgilim yoktu. Maalesef. <gülüyor> evet. bir takım, Topuklu ha. birisi geliyor Hilal Hanım. Evet evet. Niye deniyor? Eş arkadaşınız mı? Eş arkadaşım, eş arkadaşım evet. adı ne onun? Topuklu arkadaşım. Onun Anladım, Ayşe. Ayşe hanım. Uyduruyorsunuz Ayşe, Ayşe Evet gibi. ya niye hakikaten Hileler... yalan. <gülüyor> evet, uyduruyorsunuz. Vallahi uyduruyor. Ya yalan Hileler... niye yapıyorsunuz? Niye? Onun ne adı Ayşe. Yani tuba olsun Ne oldu. <gülüyor> Hayır, az önce siz konuştuğunu sanırım yani topuklu mimar mi, Tuğba var ya o. Aa, Aa topuklu mu o? Topuklu evet. Tuğba mı? Ya daha dursun topuklu mu o? Evet, evet. O Arada bir dalma bu var, söyler misin? Aynen o, evet. Bahçeden <gülüyor> geldi değil mi o? Bahçeden geldi. <gülüyor> evet, aradı sizi yeni, ulaşamamış. Yeni, yeni de portakal suyu içmiştir. Alo? A Ay vallahi arkadan birisi arıyor Hilal Hanım'ı. Yok 3 dakikası doldu da ya da iş yerinden arıyordu ya Valla Vallahi 3 dakikası doldu. Da Tuğba Hanım da hiç böyle <gülüyor> Hanım hep evet, cep telefonundan arıyordu. Burada da kimin ne olduğunu görmüş olduk. Ben sana söyleyeyim. Hilal Hanım ben de buradan. Hilal alayım. Hanım siz şey yapmayın tekrar ararsınız Biz size bir, bir şeyler veririz artık. Allah ne verdiyse. Ee, bir reklama gidelim hemen ardından tekrar birlikte olacağız. Olsun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bitti zaten parça burada bitti artık Oktay parça bitti yeterli yeterli evet hemen bir sevgili diniciğimizi alarak devam edeyim Günaydın Günaydın kimle görüşüyoruz efendi Beyefendi Be Aa, Beyefendi pardon ben şu an öyle bir alo çok derinden geldi sesiniz o yüzden kiminle görüşüyoruz bak gitti işte görmez gitmez burada Günaydın tekrar gittiniz mi? Bugün, bugün bir şey var ya Vallahi değil. bir şey var billahi bir şey var Benden kaynaklı da yemin ediyorum değil ya Çok özür diliyorum sevgili peşenler Yemin Beşeniden. et Fahir Radyoculukta yemin etme evet, anlayışı Evet hakikaten yeni anlayışlar yeni şeyler Olsun o niye bu kadar Üzüldüm ya, ya vallahi ama tam yayına çıkmışken Geç buldum erken kaybettim ya Öyle moralim bozuluyor vallahi. Şimdi bakacağım günaydın Günaydın Günaydın kimle görüşüyoruz Başak ben nasılsınız Başak Hanım siz nasılsınız İyiyim ben Teşekkürler. Ne kadar Abi, güzel. E <gülüyor> Buyurun ne kadar güzel geliyor. Böyle neşve içinde geliyor sesiniz gerçekten. Ne yapıyorsunuz Başak Hanım şu anda? Teşekkürler. İyi. Bu sırada size bağlanmaya uğraşıyorum. Onun dışında kahve içiyorum. Kahve afiyet olsun Afiyet olsun. Biz içemedik. Teşekkür durumumuz ederim. olmadı. İçeride. Vallahi bir saniye boşumuz olmadı yani. Öyle söyleyeyim size. <gülüyor> Nerede içiyorsunuz kahveyi Başak Hanım? İş yerinde. Ne tip bir iş sizin sizinkesi? Sivil Bir sivil toplum Ney, kuruluşu. Bir Neyi söyleyin adını niye? Doğa araştırmaları derneği. Yani. Doğa araştırmaları derneği yani. söyledi ya geçen sever. Doğa <gülüyor> araştırmaları araştırıyoruz doğamız en güzel doğayı bulmaya <gülüyor> çalışıyoruz en <gülüyor> evet kaliteli. Onda ee, dediğime biraz düşman olmuştum ama hatırlattığınız iyi oldu. E, neyse canım peki Başak Hanım siz konserlerle aranız nasıl? İyi İyiyiz fırsat buldukça gidiyorum ama. En son ne zaman fırsat bulup nereye gittiniz? Şenlikler bayağı bir güzel oldu Gazınızı Luksuz. aldı değil mi şenlikler Eyviz şöyle üzüldüm. bir evet. Çok da güzel oldu. Az yağmurluydu ama. Neydi hangisine gittiniz? Luksuz, Ezgi'nin günü ertesi güne de duman. Luksuz, Ezgi'nin günü herkes, ertesi güne de duman sonra iki hafta yatış. <gülüyor> Aynen öyle hasta hmm. olduk zaten. Ya, ya işte, işte de onu de diyor. Ay Üşüttünüz tabi <gülüyor> beliniz hep açıkta. Şey, Seviyorsunuz. Vallahi, vallahi. Aldınız mı bu bizim davetiye verdiğimiz konserlerden birine bilet? Hayır, hayır. Kazanırım diye mi almadınız yoksa ilginiz mi yok efendim? Yok vardı fırsat olmadı. İlgisi vardı fırsatı olmadı Başak Hanım'ın. En çok çok ilginiz olan hangisi son soru olarak? Los Vivan Los, Los Vivan Koç'cuyum e, Onu sormaya gerek yok yani ben, ben bir kadın olsam asla hiç yani diğerleri alınmasın <gülüyor> haline Fatih Erkoç alınsın ne yani, Suavi alınsın ne yani <gülüyor> Fatih Erkoç'a alınacak bir durumu yok zaten. Fatih vermiyoruz ki. <gülüyor> tamam vermiyoruz da. Işte. John Lee Turner alınabilir, Cem Köksal alınabilir. Ama John Lee Turner alınırsa alınsın. John... Suavi alınabilir birazdan. Alınırsa daha. o da çok tatlı olur ama kuzenim eşiden çok, çok, çok tatlı olur dedi. Ve evet. Yani esas onu sürpriz yapmak için istiyorum. Evet Başak kalın yani çok tatlı. kaslarından top. değil mi de? Yani evet. Ya kas demiyoruz adamlar yakışıklı. <gülüyor> Sadece kas demek değil ki hem de dans ediyorlar. Fıstık gibi bir daha Ama. nerede bulacaksınız. Tamam <gülüyor> teşekkür mi? ediyoruz. Başak kalın. Ben teşekkür ediyorum. Hadi Sağolun. Sağ yani. Hoşçakalın. Valla sesinizdeki tonaj değişti ya adamları söylerken valla şey Los Vivancos diyor. Ağzından Milos Los Vivancos daha çıkıyor. Yani. Luxus diyor mesela. Orada normal. normal. Ama Los Vivancos derken? Ha, orada değil. Los günaydın. Merhaba, uhu, günaydın. Nerede, Nerede görünmüş? Günaydın. Nerede görünmüş? İlk defa da günaydınla cevap aldınız. Kadriye öbür tarafı deneyelim, öbür öbür hattımızı deneyelim Kadriye. Öbür hattımıza lütfen oraya banalım çünkü bu fantuş oldu. Bu hattımız fantuş oldu, öbür hattımıza fantuşlayalım. Teşekkürler lütfen. Evet sevgili dinleyicimiz, e, hattımızda günaydın. Yayında mı? Yayındasınız, küfre çeksiniz biraz alayım. Ee, merhaba. Merhabalar. Ya tamamen bizden kaynaklı değil makinalardan kaynaklı. Sonuçta Aynen. onlar da insan yapısı. Yapacak bir şey yok. Kimle görüşüyoruz biz? Ee, merhaba. Merve Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu? birerler Bir yerler ötüyor böyle radyolar falan mı açık civarda? Radyolar açık kıstık şu an. Aman Haldestik. ne? Kimle berabersiniz şu anda? Ee, arkadaşımla beraberim. Ne kadar? Adı var mı o arkadaşınız? Hilal. Adı var. <gülüyor> Nereye gidiyorsunuz Hilal Hanım'la beraber mi? Okula geldik. Hmm. Hangi okul, hangi servis? Ee, Bilkent. Bilkent. Hangi servis peki? Silah'ın servisinde Birazcık pek servis değil ama Hangi bölüm anlamında yani? Hangi yani? bölüm anlamında kullandık? Aa, i̇ç mimarlık İç mimarlık Evet Mimarinin en önemli dallarından birisi Biz de zaten sizin dış mimarlığınız var değil mi? Evet <gülüyor> ah, <gülüyor> Evet, bunu seven çok bu espriyi çok seven bir dinleyicimiz vardı. Ona istinaden yaptık. Yani mimarlık konusu geçince muhakkak yapılmasını talep ediyor. İç mimarlık dış mimarlık. Siz belki yılmış olabilirsiniz bu espriden ama hep Hilal Hanım'la mı gezersiniz Merve Hanım? Hep Hilal Hanım'la. En iyi arkadaşınız o mu bölümdeki? En iyi arkadaşım Hilal. Ne kadar Güzel. <gülüyor> Valla Geçmek... hangi hanginiz peki daha alımlısınız? Ne anlamda? Yani böyle dışarıdan Alın yani dışarıdan bakınca. Ee, Hanginiz daha çok böyle beğenirler? Evet. Edeyim daha alım mı? Hilal daha alım mı? Hilal daha <gülüyor> alım Valla yani... Merve Hanım var ya hakikaten sizin kıymetinizi bilsin Hilal Hanım. <gülüyor> tamam. Zaten şöyle... bu sorunun doğru bir şey yok ya. Yani bu... Kişiye göre yani değişir siz, ama sizin siz bunu... cevabınızı merak ediyorum. Evet, siz bunun bu şekilde telaffuz ediyorsanız zaten siz hakikaten. Ee, şahane bir arkadaş. Hiç böyle şey ah, kompleksleri olmayan <gülüyor> ah ah ah değerinizi bilsin o Hilal Hanım. Peki e, Merve Hanım o zaman siz hangi konsere gittiniz en son? E, MFÖ'ye gittik. MF evet. şey... Hilal'le beraber mi? Hilal'le Ne ne <gülüyor> mi Hilal'le? <gülüyor> Peki davetiye kazanırsanız bizden yine Hilal'le beraber mi gideceksiniz? Aynen yine Hilal'le beraber. Ben Hep Los Bivancos istiyorsunuz değil mi? Evet evet onu istiyoruz çok istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> e o yedisi sizin en yakışıklıları hangisi? Haa, um, şey bilmiyorum. <gülüyor> o ortadaki ikizi, <gülüyor> o ortadaki, <gülüyor> ortadaki ikisini atıp gelisi <gülüyor> gelsin. Peki. Öyle demiş. ki Merve Hanım, Los Yuvan yazdık sizi de kenara. <gülüyor> bakalım bir bakalım. Gerçekten. Aa, tamam tamam. Daha tamam. bakalım. Bakalım 2-3 dakikaya belli olacak her şey. Ak koyun, ha. kara koyun öyle. Hemen olmuyor bu işler. Lütfen. Ay, tamam. tamam, teşekkür ediyoruz. silah Hanım'a da sevgilerimizi iletiyoruz. Güzel. Hoşçakalın. Aleyküm selam. Evet. Ya en son anlamadım ama sormayacağım. Hayır. <gülüyor> Yayından sonra sorayım diyorum. <gülüyor> Kendi kendime. Onu bir not alayım da kendime dur. <gülüyor> kendime not. Günaydın. Günaydın Merhaba. efendim iyi günler. Merhabalar. Merhaba. Bağlandın Kim? mı yayını? Bağlandınız, Bağlandınız efendim ba buyurun. Demin düşürdüğüm siz miydiniz? Ben düşürmedim de düştü. <gülüyor> Yok vallahi ben ilk kez arıyorum bağlandım. Süper. Valla süpermiş. Kimle Kimsiniz? görüşüyoruz? Arif Bilgiç. Arif Bilgiç. Arif Hep böyle isminizi söylediğinizi söylererek mi tanıtırsınız kendinizi? Valla girişte öyle istediler ben de öyle dedim. Girişte öyle isteyince isteğe <gülüyor> göre veriyorum diyorsunuz. <gülüyor> evet. Ee, göbek adınız falan yok galiba Arif Bey. Yok. Yani... Dostlarımdan Arif'ter. <gülüyor> o zaman <gülüyor> biz de Arif diyebilir miyiz Arif Bilgiç Bey? <gülüyor> Çok mümin oluyorum. Sağ ol sağ olun Arif. Bey. Ne yapıyorsunuz Arif Bey? İyi okuyorum Antalya'dayım. Antalya'da ne okuyorsunuz Akdeniz Üniversitesi'nde? Akdeniz Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği. Jeoloji Mühendisliği. Hayırdır buralarda ne işiniz var? Buralarda derken? Yani ha, Antalya'da Antalya'dan musunuz? arıyorsunuz şu anda. Evet Antalya'dayım. Aa süpermiş internet üzerinden dinliyorsunuz bizi. Evet maalesef. Haa maalesef bizde konsere davetiye verince hani tabii ki dünyanın dört bir tarafından dinleyen dinleyicilerimiz var da hani konser davetiyesi için Allah Allah dedik herhalde o dönemlerde buralarda olacaksınız gibi bir intiba yarattı bizde. O da maalesef ya ben konsere gelemeyeceğim aramayı çok istedim. Evet, valla iyi yapıyorsunuz. Ali valla var ya adamsın demek istiyorum ya adamsın. <gülüyor> ne izlediniz en son? Konser olarak hı. ya son 19 Mayıs'ta Bülent an konser konseri oldu Antalya'da. Hı hı. Ona gittik. Ondan önce de final şeyler vardı işte şenlikler. Ha, nasıl Ama sizin şenlikler Akdeniz Üniversitesi'nde güzel mi? Mallat hava çok güzeldi işte. Duman vardı lüksus vardı hadise Murat. Allah oldu, Allah Atena. bu lüksusla duman hepsi beraber kankamı geziyorlar bütün üniversite üniversite Ankara'dadaki bütün üniversitelerde de aynı şekilde vardı. Üniversitede geziyoruz abi. Ya lüksus, lüksus. aslında Antalya'nın grubu güzel bir grup. Evet. Candır diyorsunuz lüksuz. Candır <gülüyor> evet. İyi vallahi çok sevindik ya Arif Bey çok sağ olun. Çok yani, Bir taraftan çok az vaktimiz olmuşsun. Buyurun. Ya ben uzun süredir dinleyemiyorum bu finaller selam var. Hmm. Evet uzun bir senedir şey finaller bilmiyorum. dolayısıyla mı dinleyemiyorsunuz? Evet. Yani, bu biraz, ne, bu sebepler, biraz neyse falan. önemli değil başka sebepler muhakkak vardır her şeyi finale <gülüyor> yüklemeyin sorun sorunuzu. Sorun. Şeyi sormak istiyorum ya bu şey ne oldu ee, ezogelin hikayeler benim çok merak ediyorum Ezogelin hikayeler pek yakında olacak Hiç sormayın Arif Bey. Biz sormayın başına neler <gülüyor> neler onları... geldi başına neler geldi Hayır neler, neler geldi değil o tamamen e, şey telif haklarıyla alakalı olarak ezogelin hikayeleri <gülüyor> Sonra mi? biz onu ideoloji bültenine çevirdik. Ee, ona yo. da başlayamadık. Evet yani on, çok ha, sormayın yani çok... dert o ama hallolacak onun da telif hakları hallolacak ezogelin hikayelerin. E, yakın ya, zamanda de. sizlerle beraber olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Hoşça ediyorum. kal, kolay gelsin. İyile İyile güle, güle güle. Bak ne şş. kadar bak, ne, ne kadar mi? şey dinleyicimiz yani Arif Bey. Hakikaten Ezogül'in hikayeleri takip etmiş. Evet, Başlamasak da yani. <gülüyor> günaydın Merhaba, günaydın. En, son, en son dinleyicimiz sizsiniz hanımefendi. Olay, sonunda başardım ya. Üç seferde bağlanıyorum hatlan düşüyorum. Ama Sizin o kadar yoğun kesmedi. ki bak. Bakın şöyle söyleyeyim, bunlar da sonuçta insan yapımı. Sizin için bir kez abi ayakkabı giymedim diye bana böyle mi davranıyorsunuz? Aşk yani? olsun. Aşk olsun. Aa, ayakkabı. Aa, abi ayakkabılar deyince tabii ki bizim için Akanslar doğru da Oktay'la birbirimize göz isminizi hatırlamaya çalışıyoruz da abi ayakkabılar deyince hatırladık sohbetimizin konusunu. Ha, Ama yine de isminizi alalım. Kısaca yine bir de. size öyle hitap edelim. Tuğba Hanım. Tuğba Hanım ha. Aa, evet ya. Tuğba Hanım az önce topuklularla sesini çıkaran Tuba. Evet, evet, Aman evet, tabii. Ki. Tamam. Bahçede misiniz şimdi Tuğba Hanım? Evet, şu anda bahçedeyim. Yani ne kadar saf değil mi Hilal Hanım? Yani, yani girmiş oraya. Yok, yani insan bir bahçeye çıkar bizi aramak için bir şey yapar. Yani ya, oturduğu yerde. Evet ya. Yerden... Ben böyle rahat rahat konuşalım diyorum, ama O şirket rahat telefonundan rahat... aradı değil mi? Yok, cep Yok canım şirket ama... telefonundan aradı. Oradan 3 dakikaya düştü o. Ben onu öyle hissettim. Var mı şirketinizde öyle bir muamele 3 dakika sonra kesilmesi gibi? Valla bilmiyorum şirket telefonundan dışarıyı aramadım bilmiyorum. Bugüne kadar doğru cevap almıyorum ama. Kaç bilmiyorum. İki gün mü oldu işe başlayalı? Lan insan insan. Yok 7 ay falan oldu. Ay iyi iyi <gülüyor> maşallah. Şirketonom size faal doğru cevap verdi Tuba Hanım, Uğur <gülüyor> <Hanım>, Hiç şirketimin diyor <gülüyor> evet, hiç. hiç. Evet aradınız mı aramadınız mı diye soldurttup patronunuz bize doğru cevap verdiniz Tuba Hanım. Hemen alın evet, cevabınızı evet. vaktimiz çok az. Tabii tabii tabii. Ya valla bu, bu sıralar çok konserler gösteriler e, hepsini bir sayın ben inadı. Ya gösteri olarak e, Ankara Müzik Uluslararası Müzik Festivali katılımında Bilkent Senfoni Orkestrası Eslinde Averbuk Buz Balesi vardı. Çok güzeldi. Ona gittim. Evet, evet. Otoyece Danslar Topluluğu'nun Metrication isimli gösterisi vardı. Kemal Kutlarsan. Nerede onu alengirli gittim. bir şey var hepsi. Orada Tuğba Hanım var. Nerede evet, alengirli ben... bir şey <gülüyor> Şurada zaten <gülüyor> konserin seleyim. ismini söylemeniz bile 35 saniye sürüyor. Evet öyle oradan gireyim dedim. İyi yapmışsınız, iyi yapmışsınız. hayal yok. Konserlerde de vallahi şenliklere falan üniversite şenliklerine pek bir akıtık bu hafta da mı seni? ha çok güzel. <gülüyor> hangisini en öyle. çok sevdiniz? En çok Levant'ik saat çok eğlenceliydi ot dede. Ev evet, böyleymiş. Ee, Tebranfera gittim Ankara Üniversitesi'nde. O da güzeldi. Birlikte işte eh, yani e yani işte. işli falan olunca hani böyle insan <gülüyor> hani ortam falan fark etmiyor ya. Yani. Abi ayakkabılarla Aynen. gitmediniz oraya inşallah. Biz ayakkabı şeyi sevmeyiz. Yani zaten çamuruydu gayet böyle gayet çizmelerimi geçirip tamura bataçık'a hopladıktık hopladık, mutlu olduk hopladık yani. <gülüyor> Büyük geçmiş olsun Tuba Çok teşekkür ediyoruz size de. Aynen, Hadi bakalım ederim. şimdi biz. Ben nasıl bize... bir ben onu zaten bir biliyoruz başka. Ee... <gülüyor> evet bakıyoruz. <gülüyor> tamam size de bir dans gösterisi bakacağız artık ama şimdi bir büyük <gülüyor> tamam, kurul toplanıyor şu anda. <gülüyor> bakın o zaman. Hadi, teşekkür ediyoruz hoşçakalın. <gülüyor> evet. e, tüm katılan dinleyicilerimize de teşekkürü bir borç bilelim Oktay. Şöyle bir tır tır tır yükseliyor. <gülüyor> Suavi konseriyle başlayalım o zaman. Cumartesi akşamı Otü Mezunları Derneği'nde okula yüz verin kampanyasına aktarılacak geliri tamamen bu konserin. E, siz de hem konsere gidebilir Suavi'yi izleyebilir hem de bu kampanyaya destek olabilirsiniz. E, Suavi konserine kime vermiştik? M2 öğretmene verdik. Davetiyemizden bir tanesini. Bir tane de hala Hanım'a mı vermiştik? Evet evet. Tamam. Onlara vermiştik zaten. Onlara verdik. Hmm. Yüzüne yüzüne de söyledik verdiğimizi. Evet. Vicai'ye çevrildi onlara. Aynen öyle. Ondan sonra başka kime verdik? Başka şu anda bir şey verdik mi? Vermedik diye hatırlıyorum ya. İki tane. Vermedik soru. doğru. Tamam o zaman tır tır tırı çalıştı tır Fahir. Tır tır tır tır tır. Senin önüne bir top düşmüş olması lazım. O topun içini açar mısın Fahir? Tabii hemen açıyorum. Pimpon, pimpon hmm. topu. Hmm. Aa burada şey var. Hmm. Ee, hmm. Ha düştü benim önüme bir tane düştü. Açayım mı? Evet bak. İstersen önce sen, hadi, sen aç. Sen aç. Sen aç. Ben açamadım? Benim üst, önüme kırmızı top düştü. Yani John Lee Turner. John Lee Turner kim gidiyor? Erdem Bey gidiyor. Erdem Bey John Lee Turner'a gidiyor. Ne kadar güzel. Tır tır tır çevir tır tır tır. Tır tır Zaten gitmişti o. Onu da vermiştik. Onu mı vermiştik? <gülüyor> Onu da, da vermiş. Gelmiş demek ki. O zaman e, Los Vivancos toplarından biri düştü. Los, Başak, Başak Hanım. Başak Hanım mı? Başak Hanım Los Vivancos galetlerimizden e, bir tanesi. Tamam Başak Hanım Los Vivancos olsun. Bir tane daha Los Vivancos halilisi bakıyoruz. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum Ali Cenap Merve Hanım Merve Hanım daha önce hiç size Ali Cenap denmemişti değil mi? Evet yani. <gülüyor> Ali Cenaplık özelliğinizle Los Vivancos'a davetiye kazandınız. Tebrik ediyoruz. Evet, Los Vivancos'a davetiye kazandınız. Ve elimizde başka kaldı mı Oktay? Aa, bir tane daha Los Vivancos. Bir Los Vivancos daha. Ver. Hadi onu Hadi onu da versen Oktay. Ver onu. Vildan Hanım. Vildan Hanım. Vildan Hanım da Los Vivancos'a davetiye kazandı. Ondan sonra bir de John Lee Turner'a vereceğiz Fahir. Bir John Lee Turner daha kaldı Allah Hadi onu da Hilal Hanım'a verelim. Ver onu da Hilal Hanım'a. Ver gitsin. Ver gitsin. Evet Sevgili dinleyiciler üzerimizden Büyük bir yük Olup kattı be, ama programı da ha. biraz uzattı Kusura bakmayın eksiklerimize sayarsınız Diyoruz ve huzurlarınızdan Sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşçakalın Hoşçakalın